Iklim Habercileri, ısınan bir gezegenden haberler hazırlayıp sunanlar Barış Doğru ve Bulut Bagatır. Herkese merhabalar, Iklim Habercileri yeni bir programla karşınızda Bulut Bagatır ve ben Barış Doğru. Dünyadaki ve Türkiye'deki iklim değişikliği, iklim krizi ile ilgili. Gelişmeleri Bu hafta da size aktarmaya çalışacağız. E, Bulut e, yine her zamanki gibi daha Türkiye'den çok yaptığımız başlayalım. gibi Türkiye'den başlayalım. İlk önce yakından başlayalım sonra yavaş yavaş dünyanın başka yerlerine başlayalım. de gideceğiz. E, Birçok e, iktidar e, partisini, iktidar politikalarını çok sık eleştiriyoruz. Çok da haklı olarak e, sürede bir kalkınma ile ilgili, iklim krizi ile ilgili gerçekten e, son derece problemli e, politikalar uyguluyorlar. Ama işin kötü tarafı e, muhalefet e, bu hafta biraz e, gözümüze o da çarptı. ana muhalefet partisi e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları da muhalefetin de bize e, çok da e, somut politikalar, e, doğru politikalar e, uygulayamayabileceğini, eleştirilerini çok doğru kurmadığını gösterdi. Değil mi? Onun çocuğu zonguldakta. Evet. E, kanaat önderleri, muhtarlar ve STK, STK buluşmalarında yaptı. bir konuşma yaptı. Neler söyledi? Onlara bakalım biraz neler söyledi. Öncelikle işte Zonguldak'ta daha fazla kömür üreterek daha fazla istidam sağlanması gerektiğini söyledi. Hükümetin ithal, ithal kömür politikasını eleştirdi ve Türkiye'nin felaketine yol açacağını ifade etti Kılıçdaroğlu. Yine kömür madenciliği ile bir taşla üç kuş vurulabileceğini yani bu üç kuşu açıklayalım ithalatı durdurmak istidam yaratmak ve dışarı para göndermemek. Evet ne yazık ki bu tam e, Urfa için önerdi Urfa'da e, çiftçilere e, güneş tarlalarıyla e, fotovoltaik sistemler kurarak e, çiftçilere e, bedava yani ücretsiz elektrik vereceğini ve çok hani doğru bir politika olarak hani iki adım İleri bir adım geri biraz e, politikası oluyor. Bütünlüklü bir yaklaşımı ne yazık Yok. ki olmadığını gösteriyor bu. Yok. Çünkü e, artık hala kömür çıkarmaktan e, bir istihdam ummak e, bana gerçekten garip geliyor. Yani bu, e, yıllardır tabii şimdi bu Paris anlaşmasının onaylanması sürecinde bir yani baskı unsuru olarak e, CHP'de sürekli milletvekilleri tarafından bu kez konuda uğraşan çok da milletvekilleri evet, de var, var. Evet. birçok kez açıklama yapıldı artık Paris Antlaşması'nın onaylanması gerektiğini kömür özellikle mesela Eskişehir gibi e, kömür mücadelesi veren e, şehirlerden milletvekilleri termik santral yapımına evet, milletvekilleri birçok yine açıklama yaptılar yani burada kömür madeni istemediklerini e, termik santral istemediklerini nedenleriyle beraber birçok kez kamuoyuyla paylaştı ama dönüp baktığımızda e, CHP'nin genel başkanı tüm bu söyledikleri politikalarla e, ters bir şeyler söyledi. E, şimdi bunu haklı olarak da Türkiye ya yani bu anlamda e, farklılerde mücadele veren kömüre karşı e, STK'lardan, e, hareketlerden tepki geldi. Bunlardan Evet. Kisköy Çevre yani, Komitesi 3 doğru sıraya 3 yanlış yanıt evet. ya, ha. Çok haklı bir çıkış bu. Hı -hı. Yani ve sonunda da... E, açıklamamız... Yani neden kömür ithal ediyoruz? Birinci soru. E, yani neden e, ne kömür üretmek ne de ithal ita etmek? Bunun başka yolları, yöntemleri Tabii olduğunu biliyoruz. yani ne kömür ithal biliyoruz. edelim ne de üretelim. Evet. E, yine aynı şekilde e, neden istidam etmiyoruz sorusuna. E, şimdi burada iş cinayetleri var öncelikle madenlerde. Yani Soma'yı, Ermeni'yi yaşamış birkaç yıl önce yaşamış bir ülkeden bahsediyoruz. bahsediyoruz. Kaldı ki sadece iş kazaları değil. değil. Bununla beraber çok ciddi sağlık problemleri. Evet. Bunu biliyoruz yani yaşayan. kanser oranlarının, akciğer kanserlerinin, zonguldak'ta de, ne 32. kadar yorgun olduğunu biliyoruz. Ya daha biz iki bir sene, bir buçuk sene evet. öncesinde daha Covid yeni başladığında 32. Neden zonguldak'tı değil mi? Uzaktı. Evet. Bütün bunları düşünmeden bir bu tür bir açıklama, e, yani açıklama akıl akıllara e, zarar şey diyoruz ya. neden ne yazık ki? Yani bunun anlaşılması imkansız. Bir ikiz İkizköy'lerin şöyle de bir haklı da bir tepkileri daha var. Biliyorsunuz İkizköy bu yaz sezonunda birçok politikacı uğradı oradaki alana. Ama Kemal Kılıçdaroğlu oraya gitmedi. İkizköy'lerin açıklamasında da hani biz sizin program yoğunluğunuzdan dolayı İkizköy'e gelmediğinizi tahmin ettik. Ama herhalde yanılmışız diyorlar. Evet çok ağır bir laf etmişler ama haklı Haklılar. bir e, laf etmişler. Meral Akşener sanırım gelmişti mesela. Başka e politikacıların da, da geldiğini net biliyorum. E, Kemal Kuruşdaroğlu'nun e, bu konuda yani e, e, biraz e, doğru e, konumlanmadığını e, bir kere görüyoruz. Evet. E, bilerek e, belki kasıtlı bir şey yok ama... Burada yanlış bilgilendirme, eksik bilgilendirme ve yanlış bir kavrayış olduğu da kesin. Ya iktidar bu şekilde muhalefet etmek yani dünya Türkiye'yi bütün bu dünyadaki siyasi hem siyasi hem ekonomik tartışmalardan oldukça evet. geriye sürüklüyor. Aynen. Yani biz e, bunun e, cevapları işte dediğim gibi Urfa'daki gibi başka türlü bu cevaplar çok rahat verilebilir cevaplar. E, istihdam açısından da enerji üretimi açısından da e, enerji e, ithalatını durdurmak açısından da bütün bunlara ...verecek başka yanıtlar var. var. Evet, evet. Şimdi bu... E, ...Zonguldak'taki açıklamasından... Bu iki adım geri, bir adım evet. ilerisini konuşalım. Onu da konuşalım ama bu noktada da eleştirecek şeyler Hı -hı. var. Onları da bahsedelim. Şimdi 2-3 gün sonra... E, ...bir mektup ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu'nun Gençleri iklim Mektubu... Hı -hı. ...adıyla servis edildi bu. Yani o mektupta biraz neler var, neler yok. Hı -hı. Neler yok kısmı da aslında bakarsak... ...oldukça önemli. O da tam bir adım değil diyorsun. Evet, yani şimdi... E, Öncelikle şunu söylüyor bir gençlere olduğu için yani sizlerin katılımıyla beraber bizim e, iktidar dönemimizde iktidar olursak açık bir yani sizlere de açık bir çevre politikası hani takip edeceğiz diyor Kılıçdaroğlu Hı. bu hani önemli tabi yine burada bir e, iklim bakanlığı kurulacağını herhalde burada da şunu ifade etmek istiyor diye düşünüyorum yani hali hazırda şu an bir iklim değişikliği bakanlığı var ama biz sadece bu bütün öyle, ayrı, bir ayrı bir bakanlık kuracağız şu evet. anki sistemden daha farklı bir yapı ortaya koyacağız. Bu, bu genel yani, olarak doğru bir politika olabilir. Kesinlikle ama keşke onu da bu şekilde açıklasaydı. O kafa karışıklığına da neden olmazdı. Çünkü mektupta o şekilde açıklanmıyor. İfade edilmiyor. edilmiyor. Bakanlıkta da gençlere görev vereceklerini söylüyor Kılıçdaroğlu. Yine aynı şekilde tüm canlıların yaşam hakkına saygılı olacaklarını, yeraltı ve yerüstü kaynaklarını ekonomik sınır ve şartları uygun olarak değerlendireceklerini söylüyor. Yani tamamen aslına bakarsak adil bir çevre politikası çerçevesinde e, tüm adımlarını atacaklarını e, ifade eden bir mektup. Şimdi mektup bu bakımdan baktığımız zaman gayet olumlu e, açıklamalar var. Özellikle işte gençlerin de e, gençlere açık ve katılımcı bir çevre politikası izlemek bu günümüz bu döneminde oldukça önemli. Evet, bütün yani bütün alanlar için geçerli Tabii bu. Ki. İklim, i̇klim politikası için çok daha fazla evet, geçerli. De... Çünkü gençlerin geleceğiyle Kesinlikle. ilgili bir e, e peki sorun. Peki şimdi mektupta e, herhangi fosil yakıtlara dair bir şey var mı derseniz yok. Fosil yakıtın F'si yok. yani evet. Kömür yok, doğalgaz yok. Hiçbir şey yok. Yani iki gün önce siz bu açıklamayı yapıyorsunuz. Elinize bir özür fırsatı da geçmiş olabilir. Bu mektupla beraber hı hı. gençlere seslenerek yaptığınız hatayı kabul edip ee, şekilde bu şekilde bu mektupla da ya da en azından e, direkt bir açıklama olmasa bile onu bir şekilde geliştiren e, bir, bir düzelten bir açıklama evet. olabilirdi evet. ama burada görüyoruz ki e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, en azından genel başkanın ifadelerinde bir e, fosil yakıtlara karşı bir iklim, gerçek bir iklim politikası yok ne yazık ki. Evet yok. yani bu, Bir yaklaşımı ve politikası yok. Yani Bunu kabul etmek yani şu, gerekir. Tabii kesinlikle yani şu mektupta gençlere yönelik şu mektupta fosil yakıtların neden bırakılması gerektiğini açıklayan e, iklim kriziyle bu şekilde mücadele edeceklerini söyleyebilecek bir paragraf olabilirdi. Evet çok net olabilirdi. E, bundan kaçınmanın artık hiçbir alemi yok. Türkiye bir fosil yakıt ülkesi değil. Yani bunu belki Suudi Arabistan'da yapması zor olur. Hani demokratik bir rejim olsa bile zor olur. Çünkü bütün sistem bunun üzerine kurulu. Üzerine evet. Ya da Rusya'da. Ama Türkiye için böyle bir şey yok. Yani hani iki işte diyorum ya hem Urfa urfa Zonguldak birbirine çarpıştığında ne yazık ki birisi sıfır olunca çarpanlardan Ortada sıfır kalıyor. Evet evet maalesef. Ağır eleştirdik ama başka yapacak bir, şey. bir şeyimiz yok. Şimdi ufak bir müzik arası verelim. Hı hı. Ee, Ray Kudur bir evet. Bir konumuz olacak. Telefonla. Evet onla konuşacağız. Değerli Nurantalı ile konuşacağız. Ray Kudur'dan Paris Texas filminin soundtrackinden bir parça çalıyoruz. Herkese merhabalar. Şimdi telefon attığımızda sevgili Nuran hocamız Nurantalı var. Küresel Denge Derneği Başkanı. Kendisiyle biraz e, bu Ocak ayında başlayan İklim Şurası üzerine ve e, oradaki gelişmeler üzerine konuşmak istiyoruz. Hocam merhabalar. Merhaba, kolay gelsin. Sağ olun, çok teşekkürler. E, şimdi Ocak ayıyla birlikte bir e, Çevre'de Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanlığı e, İklim Şurasını başlatmış oldu. E, evet. Şimdi orada neler yaşanıyor? Biraz e, hani bir kere ondan bir e, biraz bahsederseniz e, çok iyi olur. Tabii aslında iklim şurası yani birinci iklim şurası dememiz gerekiyor. Çünkü devlet yani kamu yönetiminde şuralar yapılır ve işte belli bir politika için mevzuat, işleri işte gerekli olan stratejiler ya da eylemler belirlenerek bir şekilde kuruluşlar için öncelikle eylemlerle içeren bir yol haritası belirlenir. E, tavsiye kararlarının içerisinde bütün bu süreçler. Aslında e, şuranın toplanması e, bir mekanizmadır. Hatta bunun mevzuatı dahi vardır. Henüz zannediyorum e, e, çıkarmadılar. Yani usulleri falan vardır. E, burada şu oluyor. E, teknik komisyonlar toplanıyor. Teknik komisyonlar içerisinde e, iklim değişikliğiyle mücadelede Türkiye'de ana politikalar mevzinde e, nasıl bir e, e, hareket e, içerisinde olabilir ses var ama bu da kritik iki eşit var biz de hani siyasi iradenin dinlendirdiği yani aralıktayında e, şey mevzuatı yani e, daha doğrusu e, Paris anlaşmasının onaylanması e, süreci e, 2055 yılında Türkiye e, sıfır emisyon hedefine Ulaşmak için e, tüm e, kuruluşlarla, e, devlet kuruluşlarınıla e, e, birlikte e, demek lazım. Çünkü şuraya katılanlar yani teknik toplantılarda müzakere edenler e, bütün e, şeyleri paylaştıran içeriyor. Yani sivil toplum kuruluşlarını, üniversiteleri, e, özel sektörü, yani, özel sektör kuruluşlarını e, içeriyor. 7 ee, tane şey var komisyon kuruldu. Bu 7 komisyonun 3'ü Seredez Doğrudan Seredez Emisyonların azaltılmayı ile ilgili Serada azaltım politikalarında sektörlere bölündüler. Yani tabii ki en başta enerji, sanayi, ulaştırma sektörü var. Ve sonra da özellikle tarım, işte vinalar, atlı yuta kalanlar azaltım meselesi var. Sular, ormalar diye giriyor. Iklim değişikliğine uyum komisyonu var. Yerlin ekimler özellikle uygulama açısından önemli bir yani bunu söylemek lazım. E, tabii can alıcı olan da e, yeşil finansman ağaçları nasıl olacak bu 2023 e, emisyon hedefine yürürken e, diye. E, e, asıl e, ikinci olarak yani biraz önce söylediğim e, meselede bir de iklim kanunu taslığına neler gönderebiliriz sorusu üzerinde e, komisyonlar e, e, kafa yoruyor. Yani e, mesela ben uyum ve genel yönetimler komisyonunda e, üyeyim. Ben bildiğim bileyim gündemiz kafalı üyeler, üyeler oluyor burada. Ve e, bu, burada mesela etkileri uyum yani biliyorsunuz e, genel anlamda Türkiye'de iklim mücadelesi derken hemen emisyonun de azaltımı ve özellikle de e, enerji sektörü avlanıyor. E, fakat etkileri uyum da en az bu kadar ağır olduğu için uyum kondisyonunda e, buraya çıkmaya çalışıyoruz. Yani iklim kanunu yazılırsa e, içerisinde aynı ağırlıkta emisyon azaltımı politikaları kadar, hükümleri e, kadar e, bunlar da girsin diye uğraşıyoruz. E, i̇lginç olan e, özellikle e, e, senin yani çok uğraşma alanın içerisinde ben biliyorsun uğraşıyorum. E, adil dönüşüm, e, göç Diğer sosyal politikalarla ilgili bir e, komisyon var. E, burada e, daha çok yine e, dünyadan gelen bir sayı ki de kömür işçilerinin adil geçişi, e, cinsiyet eşitliği ve yani bir seni bileyim geçici koruma altında yaşayanlar gibi bir ifade var. Dikkat çekiyorum. Yani göçmenler yani Hı -hı. aslında dışarıdan gelenler. Bunlarla ilgili de bir adalet, iklim adaleti komisyonu var. Bu komisyonun işe görmüyorum şu anda. Çünkü biz diğer komisyonlara bulmuş durumdayız. E, kararlar henüz alınmadı. E, asıl mesele şu, teknik yönlendirme raporları yazılacak. E, şu anda online toplantılarla buna bazı hazırlanılıyor. Ondan sonra e, oradan öneriler çıkacak. Bu öneriler e, canlı. yani e, hani Bugün en son duyduğumuz zaman, yani tarih 24 Şubat haftası ile başlayan 5 gün içerisinde Konya'da, yani yeri de değiştirdik, söz konusu Konya'da 5 gün boyunca şura toplanacak. Komisyonlar e, yuvarlak denilen üst düzey yetkililere raporlarını sunacaklar son noktada. Ve üst düzey yetkililerden e, taşınan e, bir şekilde e, biz buna sonuç bilgi deriz. E, her bir e, komisyonun bir toplanmış halidir. E, bu, e, bu süreç böyle bir süreç. Tabii e, nefes nefese ben bile nefes nefese anlatıyorum. Aslında e, iklim değişikliği mücadele biliyorsun çok ee, ne derler? Ee, disiplinli trans inter ne dersek diyelim. Dolayısıyla bu bir ayda bir buçuk ayda e, son derece zor bir süreç. E, son derece telaşlı bir süreç. Yani benim yorumum e, yaymak lazımdı zamana diye düşünenler benim. Ama e, anladığım kadarıyla siyasi irade e, yani biz bunun üstündeyiz demek ki bir e, toplamayı yayın Hoc Hocam evet. ben de tam da bunu soracaktım. Yani evet. Şöyle e, söyleyeyim. Türkiye'de e, iklim değişikliği mücadelesinin önemli e, sorunlarından biri katılımcılıkta. Şimdi burada tabii, bu tabii. süreç e, e, ne kadar işliyor? Mesela bu şey aklıma geldi. Adil dönüşünden bahsediyorum. Sendikalar yani. orada mı mesela? Bu e, sendikalar yani mesela sendikalar A, var mı bu çalışmada bilmiyorum içinde? Bilmiyorum ama zannetmiyorum. E, şunu söylemek lazım. E, zaten şura toplanıp online toplantıları başladığında çok da şeffaf ilerlemiyor farkındaysanız. Ama bunu şikayet olarak söylemem mümkün değil. Çünkü ücretim başkanlığı yeni kuruldu. İşte daha pozisyonları yeni belirlendi. Ve e, oradaki e, e, e, yani uzman arkadaşlarımız helal bir şekilde... E, bu süreci kontrol etmeye çalışıyorlar ve e, çok o, yani ciddi unutulan, e, ne derler, e, kaçan üniversiteler var. E, e, çünkü bayağı ilkim çalışan arka planla. Evet. Evet. Bunlar filan yeniden başvurdular. Yani gerçekten çevre bakanlığı biz niye yokuz denilen sorunlara da çok fazla muhatap olmaya başladı. Yine biraz geleneksel anlayıştık kamu kuruluşları çok ağırlıklı. Süper yani yönetimlerde büyükşehir belediyeleri var, ilçe belediyeleri yok. Yani biraz hani bu açıkçası söylemek lazım e, faydalı olmak bakımından. Bunun dışında işte dediğim gibi o, o adil dönüşümde ne konuşuluyor yani kömür işleri sadece kömür işleri mi konuşuluyor toplumsal cinsiyet eşitliği de ne yapılacak tabii biz bunu 24 Şubat'ta bütün komisyon toplantıları başlayınca da yavaş yavaş duracağız ama sürecin içerisinde aktif katılım olması gerekiyor. Bu sorular açıkta yani e, tehlikeli o açıdan e, bakıldığında e, tek tek olumlu şey yani ben şuna olumlu bakmıyorum. Yani, İkin kanunu taslağını bir şey geliştirmek için uğraşmak zorunda değiliz. Yani bu, e, bu böyle bir süreçte de hiç değiliz. E, yavaş, sakin olmalıyız. Zaten izince e, hazmetmemiz gereken bir beyanımız var Paris Antlaşması'nın onaylanması gibi. E, dolayı, yani masaya bunlar yakın. Ama yine e, devlet, çizik, kamu yönetimi üst düzeyde anlaşılan şu ki Ganga odaklı bir süreç var işte burada. Halbuki yani biz eğer faydaşlı Almanya ortaklığı içerisinde şu şurut bundan hiçbirden anlıyoruz. E, hem fayda anlaşması da tamam diyelim o, o, o, o gerekçeler de önemli. Şu an koncu Ama şimdi bu çok hafif mesele koy diyor. Yani AB işbirliği tabakası. Orada da hep böyle hani daha gereken e, bir an önce telaş bu bir yani zamana yayılan ciddi bir e, kapsamlı yönetim anlayışı işte uğraşı e, şuranın eee periyotlara baş e, de dediğin gibi e, katılımcılık yani daha doğrusu kapsayıcılık dayı. Yani artık ben kapsayıcılık olarak değerlendiriyorum. E, tek sevinici şeylerden biri bir yani tek diyorum çünkü önemli. Çevre bakanlığı toplantıları atarken bu işin yani çevre ve kalkınma bakan, e, meselesi olduğunu yani daha önce biliyorsun hep şey, çevre meselesi gibi algılanır sadece iklim mücadelesi. E, ama kalkınma kelimesi e, çok fazla deklere edilmiyordu. E, bir örneklerime göre yani bizimler konuşmada da Türkiye Belediyeler Şirler Birliği'nin temsil eden yetkili tam yetkin bir kalkınma rejimi için çalışıyoruz ikinci şurasında diye net bir şekilde algısını yani doğru algısını belirti ve umarım bu konuşmaların raporlarına da yansıyacaktır ama hani uzun bir süreç olsaydı hani tıpkı bir uluslararası konferans düzenlemek gibi aylar gerektiren bir zemin ee, bir katılımcılık ve kapsayıcılık ee, ne derler? Ee, yani online ne yapılabilir bu? Ha şöyle yapıldı. Bu da bir şey. Bunu da söylemem lazım. 3-4 tane anket çıkıyor sürekli. Yani Çevre Bakanlığı'nın şey girdiğiniz zaman e, uzun adını söylemiyorum artık Ekrem Bakanlığı olarak. E, web sayfasında e, bir anketle karşılıyorsunuz. 2053 yılında sıfır emisyon olmak için ne yapmalıyız gibi. E, bunun gibi ya da her komisyonun kendine bir anket gönderiliyor. Alır sorular soruluyor. O da biraz riskli Yani oturup yarım gün soruları cevap diyorsunuz. Ama işte, e, bu, bu anlamda onun o anketlerin çözülmesi de e, bir süreç. Şey. E, hani orada anketlerle katılımcılığı sağlamaya çalışıyorlar ama e, sorularda e, nedenler yani, e, şöyle söyleyeyim. E, mesela oyun çok etkik. yani bir karta gibi sorulmuş ya da işte e, senin dediğin gibi adil dönüşümü sadece tarım ücretleri ya da işte, kömür bile diyorlar sorularda hani e, ekmek yiyemezlerse ne olur? Bir iki göç sorusu var ama böyle yayılmamış durumda e, Hocam benim anladığım kadarıyla Hı. ben şöyle hani bir e, analoji yapayım e, bir e, 90 dakikalık bir filmi 3 e, dakikada hani Vallahi bir öyle. kısa evet. metrajlı e, filme çevir hani ee, bir e, roman e, hızlı okumayla okunduğunda hani olay nerede geçiyor? Olay Rusya'da geçiyor. Birazcık hani tabii biraz fazla abartıyorum ama benim anladığım kadarıyla çok e, hani yıllarca sürecek bir çalışmayı Yapılmamış bir çalışmayı evet. hızlı çekim izliyoruz galiba. Öyle mi? Son derece katılıyorum çünkü bu hızlı çekim yani iklim şurasında iki neden iki nedeni vardır bunun. Hani bir an önce ajandalarımızı belirleyelim. Herkes dersin çalışmaya uyuşuyulsun deniyorsa bu ajandaların belirlenmesi için. E, gerekli olan e, eşitler yok bir kere. E, yani ö, ö, ne derler? E, politika araçları yok. E, senin dediğin gibi eğer sendikalar yoksa adil dönüşüm e, şeyinde bu yok. Ya da yerel yönetimlerde ilçeler yoksa eksik. Yani böyle varsa ya da e, daha hala bütün kamu yönetimi ödemesem de e, o epey bir kısmı ee, meselenin azaltı meselesi olduğunu anlıyorsa yani uyumu aynı ağırlıkta e, kalkınma için bir faydaya dönüştürme söz yapısı, zihniyet dönüşümünde değilse bu alelacele o kısa metrajlı film burada kopmuş ne demek istediler acaba denilir, denilebilir. Ee, çok telaşlı bir süreç yanlış bana verir. Yani eksik ve yanlış ee, yani ben yani Allah Çevre Bakanlığı'nın uzmanlarına e, kolaylık versin diyorum aslında. E, onlara destek olmaya çalışıyoruz gerçekten. Hı hı. çok önemli. Ama itmiş e, şu Yani bilgisayara dokunduğunuz zaman, internette ne var dediğiniz zaman, yani onun gibi bir şeydir iklim meselesi biliyorsun. Yani çok fazla boyutu, yani bir 6 ya falan yayılsaydı, çok ee, daha iyi olurdu evet yani belli bir tarih belli bir eşik var mı siyasi iradenin kafasında bilmiyoruz ama bu sonrası olarak bir hani beyan da belirlenmesi gerekiyorsa da en erken e, yani e, şey Mısır toplantısına, konferans den önce katılımlar olan bu toplantı doğru, o da Hayırso e, falanıdır yani. E, Çok yani. teşekkürler ediyoruz hocam, zamanımız Yok. bitti ne yazık ki. Tamam. Çok evet, teşekkürler, şey değerli ver. Tabii ki e, zaten devam edeceğiz bunları konuşmaya ki. belli ki. Tabii ki, Çok teşekkür tabii ki. ederiz. Değerli Koray görüşleriniz gelsin. için. Sağ olun. Selamlar. Görüşmek Koray üzere. Geldim. Şimdi ufak bir reklam aramız var. E, reklam arasından sonra devam edeceğiz. İklim Habercileri devam ediyor. Herkese tekrardan merhaba. İklim Habercileri kısa bir reklam arasından sonra devam ediyor. Şimdi biraz daha bu programla Türkiye üzerinden gitmeye devam edeceğiz. Hı hı. Şimdi her, çoğu insan hatırlar geçtiğimiz Temmuz ayında Konya'daki Tuzgörü'nde binlerce flamingo yavrusu ölmüştü. Korkunç bir Korkunç fotoğraftı. Bir evet. gazetecinin, bir fotoğraf sanatçısının yani fotoğrafçının çektiği fotoğrafla tüm ülkeye ve dünyaya da servis edildi. Tabii. Gerçekten içler acısı çünkü... Tuz Gölü'nde su yoktu hı hı. ve binlerce flamingo yavrusu öldü orada. Evet, evet şimdi başka bir yaban hayat gözlemcisi Seçkin Barbaros bu arada bu aktardığımız haber Evrensel Gazetesi'nden Özel haberi onu atlamayalım. Başka bir yaban hayat gözlemcisi Seçkin Barbaros bu ölümlerle alakalı Cimer üzerinden Konya valiliğine sorular yöneltti. Başvuruda o soruları paylaşalım sizlerle yani söz konusu incelemeler kapsamında sorumlu kişiler saptanmış mıdır sorumlu kişilerle herhangi bir cezaya yaptırım ya da soruşturma uygulanmış mıdır söz konusu inceleme kamuyla paylaşılacak mı gibi gibi sorular yer aldı bu cimer başvurusunda şimdi tabi burada haber olan Barbaros'a gelen aslına bakarsak cevap evet yani bu bu cevabı bu Tuz Tuzgölündeki bu flamingo ölümlerinin nedeninin iklim krizi oldu. Şimdi bu evet. dur şimdi burada dananın kuyruğu. Evet önemli bir yere geldik. Biz bunu zaten defalarca yazdık, çizdik, söyledik ama söylediklerimiz daha ciddi bir şekilde, daha güçlü bir şekilde başımıza geliyor. Evet. Yani iklim krizini artık bir bahane olarak kullanma. Yani çok tehlikeli bir evet, Çok bitirmiş. tehlikeli. Çünkü şöyle e, dönüyor. Yani iklim krizinde sizin rolünüz bilmem hiçbir bunları konuşmadan. Ya işte ne olduysa iklim krizi i̇klim yüzünden oldu? oldu. Yani bir tür kadercilik evet. e, ve kendisinin üzerinden bütün sorumlulukları atarak. Sorumluluktan bu şekilde kaçmak kaçma. için çok evet. e, uygun bir yol bulunuyorlar. Evet. Halbuki evet Tuz Gölü'ndeki e, su seviyesinin azalmasında elbette ki. Iklim krizinin Tabii de bir ki. rolü vardır. Ama aynı zamanda mesela vahşi sulamanın da konuşulması evet. lazım. Yani tuz gölüne akan derelerin nasıl başka alanlara akıtıldığı, kurutulduğu ve tuz gölünün derelerle beslenmediği için iklim krizine bu kadar kırılgan bir hale geldiğini konuşmadan hiçbir bu korda sorumluluğu üstlenmeden tam hani sorumluluğu Allah'a havale yani etmek elerek. gibi. Aynen Allah'a Allah havale etmek bu. E, çok tehlikeli bir şey. Bu sürekli üzerinde konuşmamız gerekiyor. İklim krizi bizim de payımız olan hepimizin e, ve bu ülkenin yöneticilerinin de payı olan bir kere bir şey. Tamam dünyanın başka ülkelerinin de. Ama onun dışında biz iklim kriziyle bir bahane değil. İklim krizinin e, ne karşı önlemler alan e, uyum konusunu gündeme getiren... E, suyu çok daha iyi kullanan mesela bu alanda hı hı. politikalar geliştirmeniz böyle bir şey olamaz. Yani kamuoyunun şimdiden buna bir tepki vermesi lazım çünkü bu e, daha yeni yeni yavaş yavaş bu yolu girdiksek girdiysek eğer her buna benzer evet. e, işte orman yangınlarında başka bahaneler e, orada iklim krizi demediler e, işte terror başka şey terörleri şeyler, gibi konuşsun, kanıtlanmamış bazı şeyler Bozkurt'ta başka şeyler e, Bozkurt'ta Karadeniz'de biliyorsunuz geçtiğimiz yine e, 180, Temmuz Ağustos ayında e, yaşandığı 80'in üzerinde can hiç. kaybı var bir sürü insanın ne yazık ki e, ölü bedenleri bile de bulunamada e, ve bütün bir ilçeyi yuttu tamam e, yine iklim krizinin aşırı yağışlar olduğunu biliyoruz ama siz derenin yatağına yaptığınız vakit iklim beraber... kriziyle bunun ne alakası var e, Tabii bu daha aynı şey işte bu da evet. farklı bir... aynen böyle bunun gibi çok örnekler göreceğiz bu konuda kamuoyunu Biz, e, bir farkındalığı oluşmaya evet, başlaması ve tepki evet, göstermesi evet, evet. lazım bunu çok daha fazla yüksek sesle konuşmamız gerekiyor Bravo, çok iyi bir habercilik. Evet. Bu arada haberi yapan arkadaşımızı da ve basın yayın organı Evrensel Gazetesi'nde kutluyoruz. Evet, buradan yine Türkiye ile devam edelim. Şimdi hem vahşi sulama dedik hem de işte tam da yerine, tam geldik. yerine geldik. Burada iklim değişikliği ve tarım değerlendirme raporu yayınlandı. Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından. Geçtiğimiz yıl bunun üzerine 3 çalıştay gerçekleştirildi. Değişen iklim dönüşen tarım diye iklim değişikliği ve tarım isimli 3 çalıştay. Bu 3 çalıştayın sonucu olarak bu rapor ortaya çıktı. Hem iklim değişikliğinin tarıma etkisini hem de tarımın iklim değişikliğine etkisini ele alan bir rapor. Bildirge yayınlandı yine aynı şekilde. 27 maddelik bir sonuç bildirgesi. Yayımlandı. İlk maddeye bakıyorum. Tarımsal kuraklık erken uyarı sistemleri kurulacak. Evet. İşte. <gülüyor> yani işte burada var mesela yine aynı şekilde bu da e, tarım sektöründe sere gazi emisyon azaltım potansiyeli ve maliyeti belirlenecektir başlıklı bir madde var. E, i̇yi tarım uygulamaları ve organik tarım faaliyetleri alansal olarak e, arttırılması planlanıyormuş. Çok güzel sözler var yani. Evet evet. Yani yine Paris Anlaşması'nın Onaylanması bu. Her defasında bunu göreceğiz artık. yani evet. tüm bakanlık çalışmalarında Paris Anlaşması. Yani iklim değişikliği Türkiye'de bu zamana kadar yoktu. Etkileri yoktu. Paris Anlaşması onaylandı. Ondan, Ondan sonra, önce konuşmayanlar şimdi konuşmaya e, bu başladılar. sefer konuşmaya başladılar. Bu sefer de e, ama yine bir e, bahaneler silsilesi haline getir, getirerek büyük ihtimalle böyle olacak. E, yani biz e, böyle olma, olmasını istemiyoruz tabii ki ama... Durum biraz böyle. Evet evet. Bunu şimdi, kabul etmemiz gerekir. E, ufak bir e, müzik arası verelim. Şimdi, I think I like when it rains. Dinleyeceğiz playlistten. E, ardından e, görüşmek üzere. Herkese merhaba. Tekrardan İklim Habercileri devam ediyor. Şimdi bu Türkiye'deki gelişmeleri size aktardık. Dediğimiz programın başına da belirttiğimiz gibi şimdi biraz daha e, uluslararası gelişmelerde bakalım neler olmuş, neler bitmiş. Şununla başlayalım. Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi ve NASA tarafından yeni veriler açıklandı. Bu açıklanan verilere göre 2021 dünyanın en sıcak 6. yılı olarak kayıtlara geçti. Yine aynı şekilde son 8 yıl en sıcak 8 yıl oldu. Yani klasik haberlerimizden biri ne yazık ki. Hı hı. Yani ne yaparsak yapalım bu Haberleri vermek zorundayız. Ama bunlar e, gerçekten e, böyle bir anda ağzımızdan çıkıveriyor. Kolay kolay söylüyoruz. E, herkes de öyle. E, ama bu korkunç bir şey. Yani, e, Tabii daha da korkunç olmaya Evet Çünkü gidiyor. bu böyle e, seyredecek. E, belli ki e, son 8 yıl, son 9 yıl, son 10 yıl gibi. Ki zaten gibi. son 10 yılda yine bu veriler. Evet. Son 10 Hepsi yılda yine doğrulanıyor. Tutulmaya evet. başladığından itibaren evet. yani 1880'den bu yana en sıcak 10 yıl olarak tarihe geçti. Evet yani bu haberleri böyle veriyoruz. Ee, bunları yani uyarı, e, herkese bir uyarı olarak e, veriyoruz. Asıl olan ona karşı neler yapacağımız aslında. Evet. evet. Yine e, buna benzer bir haberle devam edelim. E, yine 2021'de tarihin en yüksek okyanus sıcaklıkları kaydedildi. Evet yani e, hava ısındığı gibi okyanuslar, okyanuslar da ısındı. Çünkü ki... okyanuslar ısıyı emiyorlar. Emiyorlar. Evet. Ya bir de okyanusların de bir okyanusların öyle bir görevi de var aslında evet. bakarsak. Yani sağlıklı okyanuslar aslında iklim istikrarı için çok önemli bir evet. faktör. Ama biz artık okyanusları da geriinden fazla ısıttık. Bu zaten ısınma hı hı. daha büyük fırtınalar ve daha şiddetli hava olayları ortumlar, boralar, tayfunlara neden oluyor. bunda net bir şekilde ve görüyoruz ve bu rekor bu arada üst üste 6. kez kırılmış. Evet. Evet, bu da bunu gösteriyor. Senin de dediğin gibi bu asettiğin işte tayfunlar, fırtınalar onların şiddetlenmesinin ve sıklığının artmasına da neden oluyor. Bu aynı zamanda okyanusun sıcaklığı. E peki şimdi böyle iki tane haberle başladık uluslararası alandaki gelişmelere. Biraz da bu sıcaklık rekorlarının kırılmasına neden olan politikalardan söz edelim. Evet neden oluyor? Neden Zaten oluyor hani hep onu evet. anlatıyoruz ama yine Buna devam, devam edelim. Şimdi bildiğiniz gibi COP26 Birleşik Krallık Glasgow'da gerçekleştirilmişti Kasım ayında. Yeni bir araştırma yapıldı. Birleşik Krallık'ın iklim değişikliği risk değerlendirmesi üçüncü raporu yayınlandı. O raporda COP26'nın sonuçları da değerlendirildi ve bu sonuçların yetersiz olduğunu ısınmanın 100 yılın sonunda 4 dereceye ulaşabileceği belirtildi. çeşitli hesaplar var işte 2.3 hatırlıyorum ben diyenler vardı hı hı. çeşitli hesaplamalar yapıyorlar ama hemen hemen hiçbir hesaplama belli bir seviyenin altı güvenli 1.5 dereceyi asla Yok, şu mevcut evet yani bu mevcut politikalarla o bir buçuk derece hedefinin tutturulması hatta yani bu dört derecelerden bahsediyorsak iki derecenin tutturulması da imkansız gözüküyor evet ne yazık ki öyle yani tabii bütün işte bu e, politikalar bunlara neden oluyor diyebiliriz şimdi bur buradan biraz Almanya'ya geçelim e, Almanya biliyorsunuz 2038 olan kömürden çıkış tarihini bu yeni koalisyonla beraber e, 2030'a çekmişti ve ülkede geçtiğimiz haftalarda da vermiştik. Öncelikle 2022 ve 2023 kısa vadeli iklim hedeflerini hali hazırdaki gidişatla tutturamayacaklarını söylüyorlardı. E şimdi yine Almanya'nın Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı'ndan bir açıklama geldi. Bir basın toplantısı düzenlediler. Hali hazırdaki gidişatla beraber 2030 hedeflerinin de tutturulamayacağını. E, açıkladı Almanya. Tabi yeşillerin ağırlıklı olduğu bu yeni koalisyon e, trafik ışıkları e, kırmızı, yeşil, e, sarı e, renklerin üzerinden gidiyor. Üç partinin koalisyonu aslında e, burada değişik bir şey oluyor. Şimdi bunları genelde başka e, uluslararası kuruluşlar veya başka ülkeler başka ülkelere söyler. E, şimdi Almanya kendi bakanları, kendi kamu yöneticileri kendi hedeflerine bu şekilde ulaşılamayacağını söyler. Bence bu çok Değerli ve önemli bir şey. E, çünkü bu, bunu şunun için söylüyorlar. Başka şeyler yapmalıyız. Size anlatmak için söylüyorlar. Tabii, tabii. E, orada hani e, başkalarına bahane bulmaktansa e, kendilerinin e, ne e, sorumluluğu, üstlenme ve e, politika değişikliğini yani ellerini güçlendirerek e, ...kamuoyu desteğini almak ve politika değişikliğini daha güçlü bir şekilde yapmak üzere Kesinlikle çalışıyorlar. Ki zaten e, iklim değişikliği evet. konusu özellikle bu... E, ben Almanya'dan... Serlerden sonra evet. ciddi bir evet. konu... Bir kamuoyu olmuştu. da oluştu. Zaten e, hani Yeşillerin oy artışında da belki bir e, faktör. E, bu şeyden umutluyum ben açıkçası. Hı hı. E, ne kadar dünyaya büyük bir etkidir bunu bilemem ama... Burada görüyoruz bakın evet. bu, bu iş böyle yapılır yani e, şundan oldu bundan oldu değil biz şu hedefi koyduk hedefleri de e, pek geride değil ama yani iyi hedefler bunlar dünya için. Yani Alman 2030'a kadar 1990'a kıyasla %65 emisyonu azaltma hedefi. Evet bunlar çok ciddi hedefler ve dünya ekonomisinin e, herhalde en büyük 4-5 ekonomisinden biri Almanya. Kolay bir dönüşümden bahsetmiyoruz. Evet, evet. Nükleer santrallerini hemen hemen. hepsini kapatmak yani çok az kaldı sanırım. Üç tane kaldı. Çok büyük bir kömür ülkesidir Almanya. 2030'a kadar hepsini bitirecek. Yani bayağı yol almış durumda. Şimdi o zaman kısa bir müzik arası vereceğiz. Ondan sonra devam edeceğiz. John Bayes'den Weeping Woman Ağlayan Kadın baladını dinliyoruz. Herkese merhaba tekrardan iklim habercilerinin son bölümüyle karşınızdayız. Genel olarak son değil yani. Evet, evet. Bu, bu, programın, bu programın son, son yani. bölümüyle karşınızdayız. E şimdi Almanya'dan bahsettik. Avrupa'da kalmaya devam edelim. Slovenya önemli bir açıklama yaptı. Kömürden çıkış tarihini belirledi. 2033 olarak en geç 2033 yılına kadar kömürden Aşamı çıkacak. Olarak çıkacak evet. Evet, aşamalı olarak çıkacak. Tabii şimdi... Yani Slovakya mesela 2030, Kuzey Makedonya 2027, Yunanistan 2025 gibi e, hedefler var. Bu ülkelerin hedefleriyle 2033 tarihi karşılaştırıldığında ve yine e, 2030 hedefi bazında onu baz alırsak biraz geç bir tarih olarak karşımıza çıkıyor. Ama yine de önemli bir adım. Evet, e, biraz Polonya'ya yakın evet. herhalde bir tarih. Evet. E, Avrupa'da e, Avrupa Birliği içinde bazı ülkelerin böyle bir pozisyonu var. Bu arada 23. 23. ülke 23. olmuş değil mi? De. Ee, konumunda aynı zamanda kömürden bu açıklamayla beraber... E, ...tarihini belirten hı -hı, hı -hı. Yani Bu arada çıkmış olanlar var tabii. Var. Bir de evet, onları da evet. söylemek lazım. Ee, mesela Belçika artık e, bir gram bile kömürden... E, Yine aynı şekilde Avusturya, İsveç ve 2021 yılı itibariyle de Portekiz bu dört ülke kömürden hali hazırda. Evet. İşte bakın olabiliyor ülke. bunlar... E, yani ne soğuktan donuyorlar ne açlıktan sürünüyorlar Aralar. gayet de ekonomileri de hani ben duymadım Belçika'nın böyle hani kıtlık ve bilmem ne evet. olduğunu duymadım yani. Evet. Arabalar işliyor her şey çalışıyor. Veya Avusturya yine aynı Avusturya şekilde. Için. E şimdi kömürle devam edelim. Hı hı. E, tamam, şu güzel bir haber verdik muhakkak yani maalesef <gülüyor> o arkasından bir kötü haber geliyor. Çin'in kömür üretimi 2021'de rekor seviyeye ulaşmış e, son yapılan analize göre. Tabii burada e, birinci etken e, geçtiğimiz yıl biliyorsunuz kış aylarında bir gaz krizi hatta şu an hala daha devam Hı -hı. eden fiyatlarla beraber bir gaz krizi vardı. E, bu gaz krizini önlemek ve ülkenin enerji arzında e, koruyabilmek adına e, devletin madencilere yönelik hadi bu kömür üretimi Arttırın çağrısı teşvik ile beraber e, bu rekor e, kırılmış. Durumda. Evet bunu öngörmüştük biz bununla ilgili haberlerde yapmıştık Hı -hı. E, yükselen doğal gaz e, fiyatlarının böyle bir etkisi olabileceğini e, yani, çeşitli e, projeksiyonlar vardı. Var evet bunu geçen geçtiğimiz haftalarda da konuşmuştuk uluslararası enerji ajansı işte bu Covid sonrası te, toparlanma dönümünde e, düşük karbonlu kalk düşük karbonlu enerji e, teknolojilerinin yenilenebilir enerjilerin onu kaldıramaması beraber kömürün, bütün ülkelerin kömüre yüklenmesi sonucu ve özellikle işte bu gaz krizi ile beraber kömüre yüklenmeleri, evet. kömür üretimini 2021'de arttırmış. Dış sallıkları doğru hesaplanmayan, Hı -hı. yani gerçek maliyetleri ortada olmayan kömür kısa vadede sanki bir çözümmüş gibi, gibi geliyor. Çözümmüş ee, Tabii ki bunda hiç belakası yok, yok. durumun. Evet, evet. E şimdi buradan yine... Maalesef bir olumsuz haber sizlerle paylaşacağız. Şimdi biliyorsunuz bitki türlerinin yarısı tohumların yayılması için hayvanlara ihtiyaç duyuyorlar. Biraz burada da şöyle bir artık iklim kriziyle beraber özellikle bu hayvanların göç yollarının bozulduğuna dair ciddi hem araştırmalar hem de gözlemler vardı. Her bu iki veriyi de birleştirince bazı bitkilerin neslinin artık tükenme riskiyle ...karşı karşıya kaldığını ortaya koyan yeni bir araştırma sunuldu geçtiğimiz hafta. Hı hı. Yayılma alanları yani daralmış oluyor. Evet, yani o hayvanlar, yani o hayvanlar e, o, taşır başka o, mesela yere kuşlar onları yiyip başka yere dışkılarıyla götürüyorlar. Ama şu anda o hayvanlar orada değiller zaten bazı yerlerde. Hı hı. E, ya da e, başka, yerlerden, e, başka yerlere gitmiyorlar. E, bu e, tohumların taşınması konusunda... Önemli var. İşte dünya böyle bir yer. Evet. Her şey birbirine inanılmaz bağlı, bir, hassas bir dengesi var. Ve biz de o hassas dengeyi bozmak evet. için çok ciddi anlamda evet. çabalıyoruz. Tabii böyle. sadece iklim krizi değil. Yani işte kuşların göç yollarına yapılan müdahalelerden tutun müdahalelerden tutun e, şehirlerin e, doğal ortama müdahalesi hı hı. girmesi bunların hepsi farklı çok bir arada, bir arada Su yani Kesinlikle. Flamingolar örneğinde anlatmıştık. Kesinlikle. Yani şimdi mesela bu araştırma bu bitkilerin iklim değişikliğine uyum sağlama kapasitesinin küresel olarak %60 oranında düştüğünü ortaya koyuyor. Bu çok ciddi bir rakam. Evet. E, bütün hayvanlar e, kuzeye doğru, e, hayvanlar yani flora ve fauna e, kuzeye doğru göç etmeye çalışıyor. Ama bu o kadar kolay değil tabii önlerinde doğal ve insan yapımı bu engellerde var. var. Şimdi son bir haber daha aktaralım çok vaktimiz kalmadı. Hı hı. Avrupa Birliği'nin Avrupa Birliği'ne dair bir haber var. iklim hedeflerine rağmen et ve süt ürünlerinin reklamına 90 milyon euro ayırmış Avrupa Birliği. Gene olarak. Evet yani Avrupa'da üretilen et süt ve süt ürünlerinin bütün dünyada tanıtılmasını, ve geniş bir pazarda alıcı bulmasını amaçlıyor. Halbuki et ve süt ürünlerine bağımlılığın yani çok yüksek emisyonlu gıdalar bunlar ve fazlasıyla tüketiliyor. Hani başka yoksul ülkeler için belki bunu o kadar söylemek kolay değil ama Avrupa Birliği'nde zaten yeterince tüketiliyor. Ya burada bunu mesela... arttırmanın çok kötü sonuçları oluyor. Evet ya burada mesela İskandinav ülkelerini biraz daha hedef alıyorlar sanırım. Evet. Danimarka gibi oradaki et üretimini az bulmuşlar, tüketimini pardon, ve o tüketimi arttırmak adına Böyle oraya belli bir bütçe ayırmışlar mesela oradaki üret tüketimi arttırmak istiyorlar. <gülüyor> Halbuki Gerçekten. kendi raporları zaten evet. kendi amaçları bitki bazlı metleri evet. temel alıyorlar. Yani bu paranın tam da böyle bir beslenme rejimini hem insanların sağlığı açısından hem gezegenin sağlığı evet. açısından bunlar birbirini zaten uyumlu şeyler kesinlikle evet bu haftada zamanımız tükendi galiba bulut evet evet herkese görüşmek üzere diyoruz haftaya buluşmak üzere hoşçakalın iyi hafta sonları iklim habercileri ısınan bir gezegenden haberler Hazırlayıp sunanlar Barış Doğru ve Bulut Bagadır